Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, el umde, fi i'adadil udde. Mukaddime bir giriş yaptık, sonra da İhlas bölümüne başladık. Bir önceki derste İhlas bölümünün bir kısmını işledik. Şimdi Allah'ın izniyle biraz uzun sürecek ama bitirmeye çalışacağız. Ne gördük bir önceki derste? İhlas dedik. İhlas önemli kapıdır. Müslümanın koruması gereken, şeytanın tuzaklarına, e, tuzaklarına karşı koruması gereken kapı ihlas kapısıdır. Şeytan o kapıdan girdikten sonra seni sabaha kadar namaz kıldırır. Akşama kadar ilimle uğraştırır. Bütün malını Allah yolunda infak ettirir. Allah yolunda cihada çıkarttırır. Allah yolunda durmaksızın şeytan seni koşturur. Ve bütün bunlar sana cehennemde ateş olarak geri dönecektir. Sen dünyada da ahirette de hüsrana uğrayacak olan hüsrana uğrarsın. Yani hiç amel işlemesen, hiç amel işlemesen bundan daha hayırlıdır. Şeytan bu kapıyı yıkamasa sen hiçbir amel işlemesin. Sadece farzları yerine getirsen yeterli. Evin bir köşesinde otursan. Ama bu kapı yıkıldığı zaman sen cihad etsen bile... O ateş olarak sana dönecek. İlim tahsil etsen bile o ateş olarak sana dönecek. Bundan dolayı ihlas, ihlas, ihlas zaten dersin başında böyle koyduk. Biz önemli olan nedir? İhlastır. İhlas olmadığı zaman hiçbir şey olmaz bunu gördük. Başka mesela liderlik tutkusu ihlasa aykırıdır dedik. Biz bu kitabın için görüyoruz? Cemaatin menhecini oturtmak için. Bir İslam cemaatinin Allah yolunda cihad edecek, Cihadı da iki türlü ayırıyoruz. Biz bir davet cihadı, bir de kıtal cihadı. Her iki cihatta da fark etmez. Gerekirse davet cihadında, gerekirse kıtal cihadında. Ferdin gayesi liderlik tutkusu ya da liderin gözüne girmek ya da cemaat içerisinde üst mertebelere yükselmek veya buna benzer herhangi bir dünyevi sebep olmamalı. Sadece Allah'ın dini galip gelsin. Tek gaye bu olmalı dedik. Mesela... Cemaat içindeki çalışmaların tamamı Allah'ın dininin yüceltilmesi için olmalı. Kendi cemaatinin yüceltilmesi uğruna olmamalı. Buradan önemli bir kaydet çıkardık. Atacağımız bir adım cemaatin maslahatını olabilir ama davanın mefsedetine oluyor ise cemaatin maslahatını terk edeceğiz. Davanın maslahatını ne yapacağız? Önceleyeceğiz. Yani bu bununla biz çok karşılaşıyoruz. Yani bazen... Bir saldırıyla karşılaşıyorsun. Bu saldırı ümmet tarafından kabul görmüş Müslümanlardan da geliyor. Müslümanlardan da. Sen şimdi bu saldırıya cevap verip kendi nefsini koruduğun zaman bu senin kendi çıkarın. Kendi çıkarına, kendi menfaatine, kendi maslahatına. Ama düşündüğün zaman ümmetin mefsedetine bu. Çünkü dışarıdan münafıklar ne edecek? Birbirlerine girdiler, şu oldu, bu oldu. Ne yapacaksın burada? Kendi cemaatinin mefsedeti uğruna davanın maslahatını gözeteceksin. Bunların üzerine durduk en önemli konu cahiliye davasını bırakacağız. Biz bizim cemaatten veya bizim cemaatten değil Allah'ın dini bizden bir şey istiyorsa bu yapacağımız fiil kime fayda veriyorsa versin. Hiç fark etmez önemli olan Allah'ın dine fayda vermesi olacak dedik. Bu şekilde bir önceki dersi bitirdik. Şimdi bu derse gelince iki hatırlatmada bulacağım derse başlamadan önce. Birinci hatırlatma şu. İlân nihayetinde bu kitap cihat ahkamı ile ilgili bir kitap. Ve vermiş olduğu örnekler bizzat daha doğrusu kıtal ahkâmı ile ilgili bir kitap. Ve vermiş olduğu örnekler kıtal ahkâmı ile ilgili. Ama ben ders anlatırken her ne kadar Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah Aziz kıtal ile ilgili örnekler verse de ben bunu davet ahkâmı, davet cihadı ile ilgili örneklerle genişleteceğim. Unuttuğum yerlerde, bu şekilde genişletmeyi unuttuğum yerlerde siz o bölümü dinlerken, o bölümü e, okurken öncelikle zihninize davet ahkamı olacak. Ne demek istiyorum? Mesela diyecek ki e, Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz Allah yolunda nöbet tutmak, bir gece nöbet tutmak çok faziletli bir ameldir diyecek. İbadetlerin önemlilerindendir diyecek. Allah'ın da nöbet tutmak dediği gıtel ile ilgili bir durumdur. Siz bunu davet ahkamında bir kişinin bir gece boyunca davet için çalışması Allah'ın da faziletli bir ameldir diyeceksiniz. Çünkü ha gıtel meydanında bir mücahidin nöbet tutması, ha da davet meydanında bir talebenin, bir alimin ya da bir davetçinin bir gece boyunca nedir? Allah'ın dinine davet etmek için yol gitmesi. İkisi de aynı ameldir. Bu kitap ilani hayetinde kıtal ahkamından bahsettiği için örnekler tamamen neyle ilgili? O kıtal ahkamıyla. Ama biz bu kitabı öncelikle ne için okuyoruz? Kıtal ile ilgili değil, davet cihadıyla ilgili. Çünkü bizim mertebemiz daha doğrusu bizim şu anki konumumuz davet cihadıyla ilgili. Ben yer yer örnekleri günümüze aktararak anlatmaya çalışacağım. Yani Şeyh Abdülkadir bin Abul Aziz Allah yolunda savaşmak dediği zaman ben de dersi anlatırken Allah yolunda koşturmak, Allah yolunda ilim tahsil etmek, Allah yolunda davet için gezmek, dolaşmak, Müslümanları ziyaret etmek, onlara nasihat etmek diyeceğim. İkisini birbirinden ben ayırmayacağım. Ama ben gözden kaçırdığım noktalarda veya değinmediğim noktalarda siz dersi dinlerken, siz konuyu okurken, kitaptan okurken ne yapacaksınız? Zihninizi o tarafa meylettireceksiniz. Bu birinci uyarıydı. İkinci uyarım ise şudur. Bir önceki derste de söyledim. Ben Şeyh Abdülkadir bin Abraz konuyu müthiş dağıtır. Bu da kethratül ilim. ilmin çokluğundan dolayıdır. Ben anlatacağım konuyu maddeler halinde önce bir özetleyeceğim size. Başlıklar halinde. Siz bu derse çalışırken önce o başlıkları ezberleyeceksiniz. Ne göreceğiz? Başlıkları bir ezberleyeceksiniz. Sonra başlıkların içerisini dolduracağız. Böylece de konunun dağılmasına, zihinlerde dağınık bir şekilde durmasına ne yapacağız? Engel olacağız. Yani ben hemen hemen her derste, bakın bu derste şu şu başlıkları göreceğiz diyeceğim. Benim koyduğum başlıklar kitapta geçen başlık değil. Yani ben kitapta tek bir konuda meydana gelen başlığı, tek bir konudaki başlığı bazı bölümlere, bazı başlıklara ayıracağım. Çünkü mesela ihlastan bahsediyor oldukça farklı konulara giriyor. Bizim başlığımız ne? Kişinin ecrini Allah'tan beklemesi ve ihlas üzerine bir mukaddime başlığımız bu. Ama bu başlık altında o kadar çok konuya değiniyor ki ben derse başlamadan önce konuları ne yapacağım? Kendimize göre başlıklandıracağım. Siz bu kaydı dinlemeden önce veya sosyal medyadan dinleyen arkadaşlar da bunu yapsın. Benim başlıklarımı bir yaz bezberlesinler. Benim koyduğum başlıkların. Benim yaptığım ön özeti ondan sonra onun içine dolduracağız. Peki biz şimdi ne göreceğiz? Diyeceğiz ki dış etkenler sebebiyle amelde meydana gelen değişim ihlasa aykırıdır diyeceğiz. Birileri seni övdüğü zaman çok çalışıyorsan, birileri seni yerdiği zaman az çalışıyorsan, liderle aran iyiyken koşturuyorsan, liderle aran bozulduğunda görevleri ihmal ediyorsan, sana ihtiyaç olduğu zaman, beğenilmeyeceksen onu yaptığın zaman birileri sana övgüde bulunmayacaksa onu kerhen yapıyorsan. ama sana bir görev verildi onu yaptığın zaman maşallah diyecekler çok güzel olmuş diyeceklerse o zaman o işe sımsıkı sarılıyorsan bu ihlasa aykırıdır diyeceğiz birinci konumuz bu birinci başlığımız birinci göreceğimiz konu bu İkinci göreceğimiz konu şunu diyeceğiz Şeyh Abdülkadir diyecek ki cihat yolunda yaptığın her iş ibadettir Gece nöbet tutmakta ibadettir, yol yürümekte ibadettir, mücahidlere su dağıtmakta da ibadettir. Her şey ibadettir. Bize diyeceğiz ki davet alanında yaptığın her şey nedir? İbadettir. İşte Konya'dan çıkıyoruz bir sürü yere gidiyoruz değil mi? İşte ben diyorum ki gel beraber gidelim arabayı sen kullan ben yoruluyorum. Bak bu bir ibadettir. Yaptığımız her şey 3 liraya 5 liraya bir kitap alıp davet kitabı alıp bunu dağıtmak bir ibadettir. Ha. Şimdi buradan iki şey çıkartacağız. iki sonuç çıkacağız. Bir, madem bunlar bir ibadettir, sadece Allah rızası için yapacaksın. Buradan bunu çıkartacağız. Bir, İkincisi, her çaba Allah için yapılmalı. İkinci buradan çıkartacağımız husus ise bu amellerin ne kadar değerli ve faziletli olduğu ve bu amellerde Allah rızasının gözetilmesi gerektiği. Bunun üzerinde duracağız. Tamam mı? Evet. Bu arada bir de şey üzerine duracağız. Bu amellerde şeytan kuru nasıl aldatır? Bir de bunun üzerine duracağız. İkinci konumuz bu olacak. Üçüncü konumuz bu faziletli amellerden faydalanabilmek için, bu faziletli amellerin semeresini elde edebilmek için, dünyada ve ahirette faydasını görebilmek için, bu faydalı amelleri faydasız hale getiren etkenlerden uzak duracaksın. Ne yapacaksın? Etkenlerden uzak duracaksın. Burada en önemli etkin ise Hüsnül Hatime. Güzel bir son ile Allah'a kavuşmaktır. Yani 30 yıl boyunca Allah'a cihad ettin. Ondan sonra bütün 30 yıllık çalışmanı bozacak amellerde bulunursan bu da senin amelini ne yapıyor? İptal ediyor. Bu üçüncü konu olarak bunun üzerine duracağız. Dördüncü konu olarak ise mesela Allah rızası için bir şey yapıyoruz. Asıl gayemiz Allah rızası için. Ama bununla beraber dünyevi menfaatle gözetiyoruz. Bu dünyevi menfaate gözetmek ihlasa aykırı mıdır? Amelleri iptal eder mi etmez mi? Ecri yok eder mi etmez mi? Bunun üzerine duracağız. Dört konu üzerine duracağız. Hemen başlayalım inşallah. Ne diyor? Üçüncü baskıda, biz üçüncü baskıyı takip ediyoruz. 32. sayfa mı? Evet. Doğru niyetin belirtilerden biri diye başlayan evet. evet, 30 kaçın sayfa? 32. sayfadan başlıyoruz. Doğru niyetin belirtilerinden biri de insanların övmesi veya yermesiyle itaat üzerine sebatın değişmemesidir. Yani bir kimsenin ihlaslı olduğunu biz nasıl anlarız? Cemaatteki fert cemaate itaat ediyor. Ne denirse yapılıyor. Övüldüğü da yapılıyorsa yerildiği zamanda yapılıyorsa bu kişinin niyeti doğrudur. Bu kişinin niyeti nedir? Doğrudur. Kişinin Kendisine verilen ve verilmeyenler, cihat yolunda beraber olduğu kişilerin değişmesi veya yarı yolda bırakması sebebiyle sebat değişiyorsa, sebat değişmiyorsa işte bu iyi niyetin nesidir? Göstergesidir. Yani bugün sizi Allah Allah'a davet yolunda bir mevkiye getirdik. Siz gayretle çalışıyorsunuz. Sizi oradan aldık başka daha küçük bir mevkiye getirdik. Gayret azaldıysa bu ihlatsızlıktır. Gayret aynı şekilde devam ediyorsa bu da kalpteki iki iyi niyetin nesidir? Göstergesidir. İşte bir medrese çalışması var. Ee, bu medrese çalışmasında müderris yaptık. Sen çok gayretli sabah erkenden geliyorsun. Akşama kadar orada bütün enerjini harcıyorsun. Bir müddet sonra e, şekil değişti, imkanlar değişti, e, tercihler değişti. Sizi müderris olmaktan aldık. Mali işlerle ilgili ya da ne bileyim daha basit bir göreve verdik. Aynı gayreti göstermek doğru niyeti nesidir? Semboldür. O halde cemaat içerisindeki fertler ne yapacak? Cemaat içerisindeki fertler kendilerine ne görev verilirse verilsin, amelinde artma veya eksilme olmayacak. Kişilerin övmesiyle veya kişilerin yermesiyle amelde değişim nedir? İhlasa engeldir. Alimran suresi 144 bunu ezberliyorsunuz ödeviniz bu tamam mı? Alimran suresi 144 şimdi not almayın kaydı tekrar dinleyeceksiniz zaten. Burada dinledikten sonra kaydı bir daha dinleyin siz. Zaten sen mecbur dinliyorsun, sen de ayrıca dinle, edin. Ailemden suresi 144. Bakın okuyoruz. Ama Muhammedun illa Rasul. Muhammed ancak bir rasuldür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, bu dini bize tebliğ etti, biz onu çok sevdik, onunla beraber hareket ediyoruz. Başımızda büyük bir önder, büyük bir lider. Kadhalat min qablih rusur. Ondan önce de rasuller geldi. Efem ma te evuqtil. O ölür ya da öldürülürse. Lider gitti. Şartlar değişti. Şartlar değişti diye biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberken yapmış olduğumuz gayretlerin aynısını göstermez isek işte bu ihlasa aykırıdır. İnkalettum ala aqabikum. Siz yoksa gerisin geriye dönecek misiniz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varken bütün gayretinizle bu davaya yardım ediyordunuz. Şimdi o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yok. Gayret gidecek mi? Hayır gitmeyecek. Emir sizin yanınızdayken, emir sizin başınızdayken bütün gayretinizle çalışıyordunuz. Lider sizinle beraberken, sizin içinizdeyken, onun yanındayken ona olan sevginizden, onun sizi yönlendirmesinden dolayı bütün gayretinizle Allah yolunda çalışıyordunuz. Şimdi lider başınızdan ayrıldı. Başka bir lider geldi. Sevmediğiniz bir lider olabilir ya da bir önceki lider kadar sevmediğiniz birisi olabilir. Kesinlikle ama kesinlikle amelde bir değişim olmayacak. Aynı şekilde çalışacağız. Çünkü biz Allah için çalışıyoruz. Allah için çalışıyoruz. İster lider olsun, ister başka bir lider olsun, ister sevdiğimiz bir kişi olsun, ister sevmediğimiz kişi olsun, ister başımızdaki mutlaki bir salih bir zat olsun, isterse biraz facil olsun fark etmez. Biz aynı gayreti ne yapacağız? Biz göstereceğiz. Birinci konumuz bu. Oldu mu? Ve bu konudan da oldukça önemli bir madde çıkardık. İkinci konumuz her çalışmamız ibadettir. Buradan da şu sonuç çıkartıyor. İbadetler ancak Allah için yapılmalıdır ve hiçbir amel küçültülmemelidir. Küçük görülmemelidir. Şimdi uzun uzun bunun üzerine duracağız. Uzun uzun bunun üzerine duracağız. Şeyh Kadir bin Abdülaziz burada örnek verirken hep cihad ahkamı üzerinden verecek. Delilleri ona göre getirecek ve cihadın ne kadar faziletli olduğunu anlatacak. Evet biz bunları bu şekilde öğreneceğiz ama aynı şekilde biz davet alanında önemli olduğunu bileceğiz. Kitabın dışında bir bilgi vereyim ben size. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe radıyallahu anh'a soruyor. Diyor ki Uhud gününden daha zor bir günün var mıydı senin diyor. Evet vardı diyor. Ne zamandı? Taif'ten dönüşüydü. Taife gidiş gelişi davet cihadıdır. Uhud gıtel cihadıdır. Hiç kimse hiç kimse daveti küşümsemişsin. Hiç kimse davet cihadını küçümsemesin. Hiç kimse çıkıp da işte siz yataklarınızda rahat rahat yatarken mücahitler dağlarda nöbet bekliyor demesin. Hayır hiç kimse Allah'ın izniyle bu davet yolunda çaba gösterin. Hiç kimse yatağında rahat rahat uyumuyor. Davet yolunda da geceye gündüz durmaksızın koşturuyor, uykusuz kalıyor, aç kalıyor. Davet Allah'a davet uğruna kitap okuyor, ilim tahsil ediyor, ilmi götürüyor. Maddi ve manevi her türlü fedakarlıkta bulunuyor. Bu birinci delilimiz bizim. Davet cihadının önemine dair. İkinci delilimiz فَجَاهِتْهُمْ humbihi cihaden Kebira Furkan suresi ayeti Allah subhanehu ve teala Kur'an ile cihadı Bir, Kur'an ile daveti cihat olarak simlendirmiştir. Geçen bir tanesi yazmış. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde cihat davet olarak geçmez diye. Yani artık kıyametin alametleri yaklaştı ya cehalet iyice yayıldı. Nerede geçmesi ve cahit hum bihi cihaden kebira. işte. Onlara karşı ve Allahu Teala Kur'an ile cihadı. davet cihadını en büyük cihat olarak simgeleştirmiştir. bu suresi men cahade fina lenehdiyennhum subulena. Kim bizim yolumuzda cihat ederse bu suresinde bahsedilen cihat ne cihadı? Davet cihadı bu davet cihadında güçlü bir şekilde mücadele ederse dost zor erdireceğiz diyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ben davet cihadına gerekli önemi vermeyenlerin gıtal cihadında hiçbir şekilde başarılı olduğunu görmedim. Gıtal cihadında başarılı olanların geçmişlerine baktım. Davet cihadına hep böyle önem vermiş, koşturmuş, çabalamış, didilmiş arkadaşlardır. İşte Nuh Aleyhisselam 950 sene bu cihadı yürütmüştür. Bu cihadı yürütmüştür. Hut aleyhisselam bu cihadı yürütmüştür. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca bu cihadını atmıştır, yapmıştır? Yürütmüştür. Şimdi biz burada ikinci konu olarak burada faziletli ameller. Doğru niyetin yanında Müslümanların bilmesi gereken bir şey vardır. O da bu yolda göstereceği büyük küçük her türlü çaba bir salih ameldir. Ve Allah'ın izniyle karşılığı tam olarak alacaktır. Yapmış olduğu amel neticesinde Zafer ve üstünlük elde etmesiyle elde etmemesi arasında hiçbir fark yoktur. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor. Ayetlerin Arapçasını okumayın ben çünkü ders bayağı bir uzayacak. Tevbe suresi 120-121. Medinelere ve çevrelerinde bulunan Bedevilere savaşta Allah'ın Resulü'ne geri kalmak kendi nefislerini tercih etmek onlara yaraşmaz. Çünkü Allah yolundaki susuzlukları, yorgunluk, Açlık, kafirleri kızdırmak, bireri işgal etmek ve düşmana karşı başarı kazanmak karşılığında onların yaptığı her iş mutlaka yazılır. Başta da söylediğimiz gibi Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz bunu cihat ahkamı, gital ahkamı için getiriyor. Bize cihat ahkamı, davet ahkamı için söylüyoruz. Diyoruz ki bu davet Allah'ın dine davet yolunda çektiğiniz uykusuzluk mutlaka yazılacak. Yürüdüğünüz yol mutlaka yazılacak. Vermiş olduğunuz e, maddi imkan mutlaka 5 lira verip, 5 tane kitap alıp bunu insanlara dağıtmak mutlaka yazacak. En küçük bir amel bile Allah yazacak ve Allah bunu ne yapmayacak? Bak ne diyor? Allah güzel bir şekilde davrananların amellerini ne yapmayacak? Boşa götürmeyecek. Başlığımız neydi? Bu yolda atmış olduğumuz her bir adım, Yaptığımız her bir fiil ibadettir. Başlığımız bu. Buradan iki sonuç çıkartacağız. Birinci sonucumuz neydi? Bir, bunları sadece Allah rızası için yapacağız. İki, hiçbir ameli ne yapmayacağız? Küçük görmeyeceğiz. Hiçbir ameli küçük görmeyeceğiz. Diyor ki askeri eğitimde bu ayetin kapsamına girer. Yani ey insanlar diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdelaziz. Siz cihat ortamı yok ama askeri eğitim kampına geldiniz orada eğitim yapıyorsunuz. Gece nöbet tutuyorsunuz ama savaş ortamında değilsiniz. Özellikle bu kitap Afganistan'da yazıldığı için Afganistan'da böyle çok sıkı bir çatışma ortamı yoktu. Yani bu kitabın yazıldığı ortamda ben oradaki mücahitlerden dinlediğim dönemde yani 80 günde, 100 günde, 160 günde bir ameliyeye gidip geliyor. Yani düşmanla böyle sıcak, sabahtan akşama kadar sıcak savaş, sabahtan akşama kadar bu Suriye'de olduğu gibi böyle bir şey yoktu. Yeri geliyor 6 ay boyunca kampta eğitim görüyoruz. Kampta yaşıyorsun. Eğitim görmek dediğimizde nedir? Kampta yaşıyorsun. Şimdi bu kampta görevler veriliyor. Bu görevler nedir? Sen aşçı başısın, yemek yapıyorsun. Bu ecirdir. Bu bir ibadettir. Sen su getirip götürüyorsun. Kampta çeşme yok. Su getirip götürüyorsun. Bu da bir ibadettir. Yani ya bu kampta, bu faaliyetler esnasında yaptığın her şey bir ibadettir. Bir, bunları Allah rızası için yapacaksın. İki, hiçbir şeyi Eksik veya küçük görmeyeceksin. Biz de bugün için söylüyoruz. Üç kuruş verip bir davet kitabı alıp birilerine hediye etmen, bunu okuyun demen. Ya da yolda giderken biriyle tanışıp ona kısaca Allah'ın dinini anlatman. Ya da Allah'ın dinini daha iyi anlatan bir Müslüman olayım diye bir sayfa iki sayfa, beş sayfa kitap okuman. Bak beş sayfa kitap okuman. Şimdi niye kitap okuyorsunuz? Allah'ın dine daha güçlü davet edelim. Beş sayfa kitap okuman bile bunların hepsi bir ibadettir. La -muhsinin. Allah bu amelleri hiçbir şekilde e, boşa götürmeyecektir. Biz Müslümanlar asker eğitim yaparak hazırlanırken tıpkı savaş, namaz ve oruçla Allah'a ibadet ettiğimiz gibi ibadet etmiş oluruz. Namazda, nafile namazda nasıl Allah'a ibadet ediyorsan, nafile oruçta nasıl Allah'a ibadet ediyorsan, da nasıl Allah'a ibadet ediyorsan, zekatta nasıl Allah'a ibadet ediyorsan, davet yolunda yaptığın her şey ibadettir. Haftada bir gün pazar günleri toplanıyoruz. Niçin toplanıyoruz? Ders için toplanıyoruz. Amacımız ilim tahsil edip de değil. Güzel Müslüman olmak... Ahlaklı Müslüman olmak, basiret sahibi bir Müslüman olmak, ilim sahibi bir Müslüman olmak ve bu basiretle, bu ilimle Allah'ın dinine yardımcı olmak. Amacımız bu. O zaman pazar günü senin derse gelmen bir ibadettir. Cuma akşamları cemaat bize görev verdi. 10 kişi Cuma akşamları toplanacaksınız dedi. Senin evden çıkıp toplantı yerine kadar gelmen bir ibadettir. Attığın her adım bir ecirdir. Orada geçirdiğin vakitler zikir meclisinde geçirdiğin vakitlerdir. Sonuçta biz haftada bir gün veya haftada iki gün dersler yapıyoruz, toplanıyoruz değil mi? Buradaki amacımız nedir? Oturup da kahve içmek, çay içmek, lak lak sohbet etmek değil ki. Allah'ın dinini öğrenmek. Sadece bu değil. Eğitim almak, terbiye almak, ahlak almak, cemaat disiplinini öğrenmek, cemaatleşmeyi öğretmek, cemaatin bizden istediklerini öğrenip onlar yerine getirip getirmediğimizi belki orada beyan etmek. Bunların hepsi. Yani mesela sizin, bizim zamanımızda böyleydi, sohbete gelmeyen yani akşam sohbetine, salı günü sohbet varsa sohbete gelmeyen adam nifak ruhlu birisi olarak kabul edilirdi. Niçin? O Allah yolunda cihattı. Biz kahvede e, çay içmek için toplanmıyoruz ki Allah için toplanıyoruz. Allah için toplanmamız gerekiyor. Bu cemaatin emridir. Gital meydanında ya da gital cihadında, eğitim kampında, Emir gece 2'de herkes kalsın toplansın dedi. Herkesin ona icabet etmesi nasıl vacipse orada nasıl gerekliyse salı günü akşam toplanacağız dendiği zaman cemaatin bütün fertlerinde o toplantıya katılmaları vaciptir. Gelmeyen kimsenin kalbinde nifaktan bir pay var olarak görürdük ve gerçekten de bu görüş doğru bir görüş. Bu bakış açısı doğru bir bakış açısı ve cemaatin fertleri bu minvalde bu disiplinde bu bakış açısıyla yetiştirilmeli. Yoksa akşam sohbete gelmek ya da senden şu kitabı okuyacaksın dendiği zaman o kitabı okuyup okumamak ya da cumartesi günü saat 10'da toplanacağız. Ve Konya'dan İstanbul'a gideceğiz beraber. Tamam. Bakın bu da bir ibadettir. İstanbul'a niye gideceğiz? Gezmeye mi gideceğiz? Boğaz'ı ziyaret etmeye mi gideceğiz? Eminönü'nde balık yemeye mi gideceğiz? Hayır. Cemaatsel bir faaliyet. Oradaki Müslümanları ziyaret edeceğiz. Onlarla oturup dertleşeceğiz. Onlarla oturup sorunlarını dinleyeceğiz davet alanda varsa sorunları bizim çözeceğimiz sorunları onları çözeceğiz bizim sorunumuz varsa bak sonuçta bu davet cihadı adına yapılan nedir bir faaliyettir bu faaliyete katılmak bir ibadettir bu faaliyet esnasında senin Konya'dan çıkıp İstanbul'a kadar gitmen attığın her adım yapmış olduğun her bir gayret Allah katında bir ibadet olarak senin haline yazılacaktır bunlarda bir kesin mutlak itaat edeceksin iki sadece Allah arası için orada olacaksın Üç, bunları kesinlikle ne yapmayacaksın? Kötü, küçük görmeyeceksin. Bu diyor, tüm bu anlattıklarımız. <gülüyor> bütün gücünüze güç yetiştirdiğiniz kadar hazırlık. Biz şu an hazırlık yapıyoruz. Neyin hazırlığı yapıyoruz? Davet cihadında ayağa kalkmak ve içinde yaşadığımız topluma güçlü bir davet sunabilmenin hazırlığını yapıyoruz. İşte bunlar bu ayetin kapsamına girer diyor. Eğitim ve cihad farz ve nafile olarak Kulu Rabbine yaklaştıran en üstün amellerdir. Gerek farz olan bölümü, gerek farz. Cihadın, unutmayın, cihadın gerek davet cihadı olsun, gerek gütel cihadı olsun. Her iki cihadın gerek farz olan bölümleri olsun, gerek nafile olan bölümleri olsun, kulu Allah'a yaklaştıran en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Gece sabaha kadar namaz kıldın. Gece sabaha kadar davet yolunda uğraştın. Gece sabaha kadar davet yolunda uğraşmak seni Allah'a yaklaştıran en önemli nafile ibadetlerden bir tanesidir. Gündüz nafile oruç tuttun. Gündüz bütün gününü Allah'a davet uğruna uğ çalıştın. Kitap okudun. Davete gittin. Müslümanlara nasihate gittin. Müslümanların dertleriyle ilgilendin. Her neyse ilgilendin. Her neyse bu Kulu Allah'a yaklaştıran en önemli amellerdir. O halde günümüzde Müslümanlar Allah'a yaklaşmak istiyorlarsa davet cihadına sımsıkı yapışmak zorundadırlar. Günümüzün Müslümanları Allah'ın Allah'la aralarındaki mesafeyi kapatmak istiyorlarsa günümüzdeki Müslümanlar Allah'la dostluğa erişmek istiyorlarsa günümüz Müslümanları Allah'la aralarındaki yakınlığı artırmak istiyorlarsa davet cihadına çok güçlü bir şekilde sarılmaları gerekmektedir diyoruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah yolunda bir gün veya bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutmak ve namaz kılmaktan hayırlıdır. Kişi nöbette ölürse hem yapmış olduğu amel kaybolmaz, hem rızkı verilir, hem de fitneden korunur. Müslüm'de geçen bir hadistir. Siz bunları Allah yolunda bir gün veya bir gün nöbet veya bir gece nöbet, bu Cihanel kital ehkamında. Bunu davet ehkamında düşünün. Allah onda bir gece boyunca yol yürümek. Allah onda bir gece boyunca çalışmada bulunmak. Bir gece boyunca oturup ben davet içerikli bir çalışma yapayım. Bu çalışmadan beş tane çoğaltayım. Beş kişiye göndereyim demek. Bütün bunlar nedir? En üstün nafile amellerden bir tanesidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan ayrılıp İbadete çekilmek isteyen bir kişi şöyle demiştir. Öyle yapma. Birinizin Allah yolunda nöbet tutması, evinde 70 yıl namaz kılmasından daha üstündür. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Allah yolunda savaşınız. Kim bir devenin sahibi kadar Allah yolunda savaşırsa ona cennet vacip olur. Kim bir devenin sahibi yani o kadar kısa süre kadar dahi olsa davet yolunda veya kıtal yolunda mücadele eden kimse, kimseye, kimseye Cennet vacip olur. Bak bütün buralardan ne çıkartıyoruz? Bu cihada önem vereceğiz. Davet cihadına önem vereceğiz. Ne yapacağız? Davet cihadına önem vereceğiz. Bir deve sağımı kadar 3 dakika 5 dakika davet cihadına koşturmak sana cenneti vacip alacaktır. Allah'ın izniyle bütün ömrümüzle, bütün nefesimizle, bütün varlığımızla, bütün malımızla, bütün vaktimizle Allah'ın da davete devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmadı mı? Nuh aleyhisselam öyle yapmadı mı? Hud aleyhisselam öyle yapmadı mı? Siyer okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bir bakın. Sabah işe gidip, akşam eve gelip, evinde Hatice ile oturup lak lak lak sohbet eden bir Resul mü vardı karşımızda? Sabah Allah için çıkan, akşam Allah için dönen bir Resul mü vardı? Hatice'sini kaybetti, Ebu Talib'i kaybetti, yeni bir evlilik yaptı, durmadı, yürüyerek Taif'e kadar gitti ve yürüyerek Taif'ten döndü. Taşlandı, geri döndü. Niçin? İşte bu faziletinden dolayı Allah ona bu görevi verdi. Ve ona verilen görev aynı şekilde bize verilen de görevle nedir? Aynısıdır. Devam ediyoruz. Yine aktarılmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah da cihada ne denk olabilir diye sorulduğunda buna gücünüz yetmez dedi ve üç kere tekrarladı. Daha sonra buyurdu ki Allah yolunda cihad eden kişinin misali bu mücahit evine dönünceye kadar gündüzleri oruç tutan ve geceleri aralıksız Kur'an okuyup namaz kılan kimse gibidir. Bakın arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bu hadisler davet cihadından bahsediyor demiyorum. Bu hadiste de kıtal cihadından bahsediyor. Medine Tandanslı hadislerdir. Medine'de söylenmiş hadislerdir. Ve burada bahsedilen Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda Allah yolunda savaşmak ya da Resulullah bir seriye gönderdiğinde o seriyelere katılmak budur. Hadislerde bahsedilen budur. Ama biz bu bilgiyi öğrenip bununla şuurlandığımız gibi bu bilgiye paralel olarak aynı şekilde davet cihadında da yapılan gayretlerin aynı şekilde ecre müstahak olduğunu, ecre nail olacağını, bu kişinin ecre nail olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Yani farz kifaya olan bir cihatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuttu sizi bir yere gönder, Siz de gittiniz geldiniz. Gece boyunca yol gittiniz. Bu amel ile davet yolunda gece boyunca yol almak, gece boyunca uykusuz kalmak, gece boyunca çalışmak bu amelin ecri Allah'ın izniyle en büyük ecirlerdendir ve aynıdır. İbn-i Teymiyye şöyle demiştir. Cihat haçtan, umreden ve içinde kılınan bir namazın başka mescidlerde kılınan namazdan yüz bin kez daha faziletli olduğu mescide harama ibadete çekilmekten daha. Yani cihat haçtan üstündür. Ama burada haç dediği nafile. Umreden üstündür. Ve bir mescide geçip ki o mescide, mescide haramdır orada ibadet etmekten daha üstündür. Peki bunun delili nedir? Şeyh İbn Temi'ye devam ediyor. Hacça gelenlere su vermeyi, mesle haramı onarmayı, Allah'a varlık güne iman edip Allah yolunda cihat ile bir mi tutuyorsunuz siz? Yaptığınız bu ameller bunlar bir değildir. Allah hakkında bunlar bir değildir. Allah zulmeden bir topluluğu ne yapmaz? Hidayete eriştirmez. Evet. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste Numan bin Beşir'den rivayet edilen hadiste sahabe hangi amelin daha üstün olduğu konusunda ihtilaf etmiştir ve bu ayet inmiştir. Ne olmuştur? Bu ayet inmiştir. İbn-i Temiye bir başka yerde şöyle der. Bildiğim kadarıyla alimler Allah için yapılan ibadetler arasında ki tabi nafile ibadetler bunlar cihadın en üstün olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Cihad, haç, nafile oruç ve nafile namazdan daha faziletlidir zaten şeyde söylemiş. İbn-i de nafile olduğunu belirtmiş. Allah yoluna nöbet tutmak Mekke, Medine ve Mescid-i Aksayan'da bulunmaktan daha faziletlidir. Ebu Hureyre şöyle der. Bakın konu ne kadar dağıldı gördünüz mü? İhlas'tan filan gittik cihadın faziletine döndük. Ama ihlas konusuyla cihadın fazileti konusunun bağlantısı ne? Bu alanda yapacağın her amel çok faziletlidir. Sakın faziletini Boşa götürecek işlere de bulunmak. Bağlantı bu. Tabii uzak bir bağlantı ama bu işte şeyhin zihninin ilimle çok dolu olmasından yazarken aklına ne yani aklıma geliyor şunu da yazayım, bunu da yazayım. O zihin ilimle dolu olduğu için bağlantıyı kolay kuruyor. Ama sen okurken ya biz ihlası görüyorduk. Şimdi cihatın faziletine geçtik. İhlaslı cihatın fazileti nedir? Şunu söylemek istiyor. Yaptığın hiçbir amel boşa gitmeyecek. Evet. Ebu Hureyre'den şöyle der. Allah'ın da bir gece nöbet tutmak, hacir esvetin yanında Kadir Gecesi'ni geçirmekten daha sevimlidir. Ebu Hureyre bir gece nöbet tutmayı en kutsal geceyi, en kutsal yerde ibadet ederek geçirmeye tercih etmiştir. Bak Kadir Gecesi'ni. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe Mekke'de değil Medine'de oturuyorlardı. Medine'de Allah yolunda nöbet bekleme konumundaydılar. Çünkü nöbet düşmanın korktuğu ve düşmandan korkulan bir yerde bulunmaktaydı. Kim düşmanı defetmek niyetiyle bir yerde ikamet ederse nöbet tutmuş olur. Ameller de niyetlere göredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah yolunda bir gün nöbet tutmak başka zamanlarda evde geçilen bin geceden daha hayırlıdır. Bir başka hadiste Allah yolunda bir gün veya bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutmak ve namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Kim nöbette ölürse ameli kendisine verilir. Cennette rızıklandırılır. Fitnelerden korunur yani ne münker ve lekir soruğsundan korunur. Nöbetmenin karşılığı bu ise cihadın karşılığı acaba ne olur diyor İbn Teymiyye Mecmu'u'l-Fetavan'ın 28. cildinde. Buraya atlıyorum. Siz okuyun inşallah. Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah Aziz cihadın çok faziletli olduğuna dair İbn Kudame el-Hanbeli'den delil getiriyor. Zaten ee, bu kitabın ve el-Cami'nin delillerine baktığınız zaman Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz dört tane kitabı ezber konumundadır. Birincisi Bari ezber konumunda. İkincisi Nevevi'nin Minhacı ezber konumunda. Üçüncüsü de İbn-i Teymiye'nin ezber konumunda. Dördüncüsü de İbn-i Kudam el-Makdis'inin El-Muni ezber konumunda. Tüm bunları topladığınız zaman bir yüzcil falan yapıyor. Tabi. Yani ee, ezber derken Kur'an ezberi gibi satır satır olmasa da neresinde ne var biliyor bu yüzden o kadar rahat getiriyor ki delilleri bu dört kitaptan çok delil getirecek bu kitapta da El Cami'de de öyle müthiş yani hiç olmadık yerden Fethül Bari'den İbni Hacer'den İmam Nevev'den tık tık tık delillerini yapıyor zikrediyor evet burada dediğimiz gibi İbni Kadam El Hanbeli'den e, Hanbelilerin görüşünü getiriyor ve Allah'ın da cihadın ne kadar faziletli olduğunu anlatıyor paragrafın birinde. Gördünüz mü? İbn-i Kadam el-Hanbeli kaçıncı sayfa? 34. 34. 30 sayfada onu anlatıyor. Arkasından İmam Muhammed bin Hasanet Şeybani'nin Esiyerül Kebir Bu tercüme edildi bu kitap. Ee, onun İmam Selahsi'nin e, şerhinde şunu getiriyor. Bu önemli. Her ümmetin ruhbanlığı vardır. Bu ümmetin ruhbanlığı ise nedir? Cihattır. Yani ruhban ne demek? Bir köşeye çekiliyorsun. 7-24 ibadet ediyorsun. Peki bu ecre nail olmak için bu ümmette ne yapacaksın? Cihad edeceksin. Ya gıtel cihadını yapacaksın ya da davet cihadını yapacaksın diyoruz. Evet. İkinci konumuz da bitti. Biz dört konu işleyecektik öyle değil mi? İkinci konumuz da bitti. Birinci konumuz neydi? Dış etkenler sebebiyle. Amelde artma ve eksilme olmayacak. Bu iyi niyetin göstergesidir. İyi niyete nereden geldik? Bir önceki derse dönün. Allah ne diyordu? Allah onların kalplerini olanı bildi. İyi niyet, zaferin ve başarının sebeplenen bir tanesidir. İyi niyete buradan geldik. Arkasından dedik ki amelde dış etkenler sebebiyle meydana gelen artma veya eksilme ihlasa aykırıdır. Amel de sebat etmekse iyi niyetin göstergesidir dedik. Birinci konuyu bitirdik. İkinci konu bu yolda yapacağımız her çalışma çok faziletlidir. Çok değerlidir. İhlas'tan uzak kalarak bu değeri, bu fazileti yok etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bu değeri, bu fazileti yok etmeyeceğiz. Bu alanda bütün gücümüzle çalışacağız dedik. Evet. Şimdi burada önemli bir paragraf var. Bu paragrafın altını çizin. Bu sebeplerden dolayı. Başka ibadet ve itaatlerle meşgul olmayı gerekecek, gerekçe göstererek hiçbir Müslüman cihattan ve askeri eğitimden geri kalma hakkına sahip değildir. Evet. Oldu mu? Yani gerek davet cihadında, gerek gatal cihadında herhangi bir ibadeti gerekçe göstererek bu cihatlardan geri durmak hiçbir şekilde ne değildir? Meşhur değildir. Akşam ders var. Ben akşam gelmeyeceğim, namaz kılacağım. Ne namaz kılayana? Yok, derse geleceksin. Cemaat sana görev veriyor. Şu kitap okunacak. Okumadım. Niye? Oruç tuttum, oruç tuttuğum zaman zayıflık gösteriyorum. Zayıf yayınca da kitap okuyamadım. Olmaz. Kitap okuyacaksın. Çünkü cemaat sana onu niçin görev veriyor? Cemaat. Davet çağrı için. Oldu mu? Bak buradan hep bu sonuçlar çıkar. Cemaat sana bir görev verdi. Bunu yapacaksın. O gün ben sabaha kadar namaz kıldığım için o görevi yapamadım. Olmaz dematten verdiği o görevi yapacaksın. Bu iblisin saptırmasıdır diyor. Bir ibadeti başka bir ibadetin önüne geçirmek özellikle gerek davet cihadında, gerekse rital cihadında sana verilen görevleri, senden istenilenleri senin yerine getirmen gerekeni senin yerine getirmen gerekeni yapmayıp başka bir ibadete sarılmak nedir? Şeytanın kandırmalardır. İbn Kayyim İrhasetül Lehfan da Şeytanın yoldan çıkarması 6 tanedir diyor. Neymiş? Birincisi küfre düşürme çabasıdır. Önce buradan başlar. İkincisi bidatlere düşürmeye çalışır. Olmadı büyük günah işletmeye çalışır. 3. Dördüncüsü büyük günah işletemezse küçük günahlar işletir. O da ya onu da yapamazsa mübah olan fiillerden uzak tutmaya çalışır. Onu da yapamazsa altıncı engel işte anlatıyor. Kişinin itaat cinsinin ameller içerisinde İkinci dereceden öneme sahip olan bir ameli birinci dereceden öneme sahip başka bir amele tercih etmesi. Yani iblis küfre düşürmeye çalıştı olmadı. Farzları terk et bidatlere düşürmeye çalıştı olmadı. Büyük günah işletmeye çalıştı olmadı. Küçük günah işletmeye çalıştı olmadı. Mübahları terk ettirmek istedi olmadı. İki tane ibadetle karşı karşıyasın. Birisinin fazileti daha büyük birinin fazileti daha az. Ameller arasında ne vardır? Bu şekilde bir fazilet, tefadül diyoruz buna. Sureler arasında da vardır, hadisler arasında da vardır. Tefadül peygamberler arasında da vardır. Fazilet üstünlüğü. Ameller arasında fazilet üstünlüğü vardır. İblis nereden yaklaşır sana? Daha faziletli olan bir işi terk ettirip, fazileti daha az olan bir işe seni sevk eder. İşte bu da şeytan en üstün ve en yararlı işler yerine Bunlarla meşgul etmek için onları kul için süsler. İçeride üstünlük ve yaraları öne çıkararak sevdirir. Çünkü sevabın aslını kaybettirmeyi başaramayınca en üstün ve en mükemmel olana kaybettirmeye, en üstün derecelerden yoksun bırakmaya çalışır. En üstün ve en iyi yerine Allah'ın en çok sevdiği ve razı olduğu şeyler yerine daha az olanlarla meşgul ettirir. İşte bugün. Müslümanların kandırıldı veya insanların kandırıldığı nokta da burasıdır. Adam klavyenin başında. Sen davet cihadından bahsediyorsun. Ben bu hutbe verdim davet cihadının önemine dair. Tamam mı? Biraz da kliş cihadından bahset. Cihattan hiç bahsetmiyorsun. Tamam. Bunu yazan adam kesin ya Ankara'da ya İstanbul'da. Aynı benim gibi oturduğum bir evin içerisinde klavyeden yazıyor. Sanki sen dağdan mesaj atıyorsun. Bizzat Müslüman kafirleriyle karşı karşıya gelmişsin. Yok. Tamam o cihadı ön plana atarak bu cihattan oluyor. O cihattan da geri kalıyorsun zaten. Onu da yapmıyorsun ki sen. Onu da yapmıyorsun. Evet. Resulullah cihat amellerin zirvesi diyor. Bu engeli ancak basiret sahipleri, başarı yolunda ilerleyen doğru alimler açabilir. Bu amellere gerekçe değerlerini, gerçek değerlerini veren ve her hak sahibine hakkını veren kişilerdir. Yani bunu ancak gerçek ilim sahipleri anlar. Hangi amel daha faziletlidir? Hangi amele öncelik vereyim? Arkadaşlar bu her alanda böyle. Ticaret alanda da böyledir. Sana daha çok kâr getirecek malı satmak, az kâr getirecek malla uğraşmamak gerekir. İlim yolunda da böyledir. İlim yolunda da mesela şimdi niye ferahiz ilmini görmüyoruz biz? Öyle değil mi? Ferahiz ilmini niye görmüyoruz? Tamam niye bediyan, me'ani görmüyoruz? Çünkü şu an bizim için gerekli olan o değildir. Her alanda bu böyledir. En faziletli, en faydalı en değerli olana yapışacaksın. Fazileti 2. 3. 4. sırada olanları 2. 3. 4. sıraya bırakacaksın. Evet. Amellerin tefadülü yani birbirinden üstünlüğü konusunda İbn-i söyledikleri isabetli bir açıklamadır ve ehli sünnetin temel ilkesidir. Bazıları amellerin arasında bir fazilet yok. Amellerin hepsi aynı değerlidir. Ama işte Allah'ın o değere vereceği mükafat farklı farklı olabilir demişler. Ehli sünnetin kaidesi budur. Bunun en açık Delili de şu hadistir. Bu hadisi bu şekilde ezberleyin. <gülüyor> İman 60 küsür veya 70 küsür küsübedir. En üstünü en altı diyor bak. Demek ki en üstünü var bunun bir de nesi var? En altta olanı vardır. Evet. Bir başka paragrafa geçiyoruz. Eğitim ve cihaz sırasında daha önce geldiği, daha önce yapa geldiği Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz zikir, oruç gibi nafilelerden olan bazı şeyleri yerine getirememesi sebebiyle Müslüman üzülmemelidir. Çünkü bütün bunların ecri Allah'ın izniyle kendisine verilecektir. Resulullah şöyle buyuruyor. Kol hastalanır veya yolculuk yaparsa sağlam ve mukimken yaptıklarının benzeri kendisine yazılacaktır. Yani sana faziletli bir amel verildi. Sen onunla mükellef kaldın. Gerek davet cihadında gerek kital cihadında. Sana bir görev verildi. Sen normalde geceleri son üçte birinde kalkan, sabaha kadar namaz kılan, tesbih yapan, zikir çeken birisin. Kampta emir sana kalk dedi. Bu gece çık çarşıdan işte su getir. Kampta su bitti. Sen namazdan alakondun. Ala Kur'an okumaktan ala koydu seni. E sen ben namaz kılacağım de, demeyeceksin. Bunu demeyeceksin. Bu davet cihadında da böyledir. Bu nedir? Davet cihadında da böyledir. Evet. Allah yolunda eğitim ve cihat amellerini yerine getirmeye muvaffak olanlar birçok kişinin mahrum kaldığı bu nimetlerden dolayı Allah'a hamd etmelidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye ateş dokunmaz. Kim bir devenin sağımın kadar Allah yolunda savaşırsa Allah ona cenneti vacip kılar diyor. Evet. İkinci konuyu bu şekilde bitirdik. Üçüncü konumuza geçiyoruz. Biz bu konuyu dört ayrı başlığa ayırdık. Bu başlık kendimize göre yaptık. Sonuçta tek bir başlık var burada. Nedir? Kişinin ecrini Allah'tan beklemesi ve ehlas. Ama konular dağınık olduğu için biz toplamak adına dört başlık ayırdık. Bir ve ikinci başlığı bitirdik. Şimdi üçüncü başlık. Bu ecirlere nail olmak için engellere kaldırıp manileri yok etmek lazım. Engellere kaldıracaksın Maniler diyor. yani tamam bu amellerin hepsi bu kadar önemli, bu kadar faziletli ama bu fazilete dünya ve ahirette kavuşabilmen, bu faziletin meyvesini yiyebilmen manileri ve engelleri kaldırmakla mümkündür. Bak diyor ki bu hadislerde sözü edilen sevabın kazanılması için bu sevabı kazanmaya engel bir takım sebeplerin olmaması lazım. Evet hep ecirden bahsettik, hep faziletten bahsettik, cennet vacip olur dedik filan ama... Bunun için ne olması lazım? Sevabı kazanmayı engel bir takım sebeplerin olmaması lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında savaştığı halde kendilerinin cehennemlik olduklarına haber verdiği kişiler vardır. Cesur diye savaştığı için cehennemlik olan kişi vardır. Bak, ihlasa aykırı olduğu zaman ihlaslıksızlık yani riya yani Allah rızası dışında bir rıza amelin ecrinin önüne engeldir bitti. Kişinin sevap almasına mani olacak sebepler gösteriştir, kahramanlıktır, şöhret arzusudur, hıyanettir, ganime tırsızlığıdır. Bizzat savaş esnasında Müslüman için söz konusu olacağı gibi cihattan sonra hayatının geri kalan kısmında da meydana gelebilir. Şimdi konuyu anında değiştirecek. Şimdi Allah yolunda davet ediyorsun, davet cihadında çalışıyorsun. Ya da Allah yolunda kıtal cihadında çalışıyorsun. Bunlar çok ecirli, ecri büyük olan amellerdir. Fazileti büyük olan amellerdir. Sen bu amelleri işlerken gösteriş, senin ecre, gösteriş için bu amelleri yapman senin ecre nail olmana engel olacaktır. Riya için yapman senin ecrini bitirecektir. Mal tutusu için yapman, liderlik için yapman, cemaatin için yapman, cahiliye davası için yapman veya ganimetten çalman senin ecrini bitirecektir. Burada ecir nerede bitiyor? Bizzat amel işlenirken. Bu bitti. Şimdi bak konuyu dağıttığı yer burası işte. Şimdi başka bir konuya gelecek. Bir de bu amel bitti. Yaptım bitti. Cihattan döndün. Döndükten sonra da yapacağım bazı davranışlar seni ne yapabilir? Bu amelleri iptal. Mesela küfre girdiğin zaman hepsi bitti. Küfre girdiğin zaman ne oldu? Hepsi bitti. Bak şimdi nereye getirecek sözüm kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor biriniz cennet ile arasında bir arşın yani şu kadar bir mesafe kalacak kadar cennet ehlinin ameliyle amel eder ama kitap önüne geçer yazı, kader ve cehennemliklerin ameliyle amel ederek ateşe girer yine biriniz cehennemliklerin ameliyle amel eder ve cehenneme bir arşın kadar yaklaşır ama kitap önüne geçer ve cennetliklerin ameliyle amel ederek cennete gider. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kul cehennemliklerin amelini işler halbuki cennet ehlindendir. Cennetliklerin amellerini işler halbuki cehennem ehlindendir. amal bile bilhavatim ameller neticelere göre değerlendirilir. İşte üçüncü konu da bu. Üçüncü konu ne? Sen amel işleyeceksin. Bu ameller çok faziletli. Ama bu amellerin faziletine kavuşabilmek için ameli işlerken bir ameli işleyip bitirdikten sonra iki durumda da engelleri manileri kaldıracaksın. Bu hedefe ulaşmak için mesela irtidat bir engeldir. 30 yıl, 40 yıl, 60 yıl cihadet, 61 yıl ir, irtidadı dersen 60 yıl boşa gitti. Şimdi konuyu hemen ikiye ayırdı. Bir amel esnasında Faziletin önüne geçen engeller 1 2 amel bittikten sonra faziletin önüne geçen engeller. Şimdi amel bittikten sonra faziletin önüne geçen engellerde kader yazıyı getirdi. Bir de ameller nihayete yani son ana göre verilir. Şimdi bunun bunun hakkında konuşacak. İndemele amel bile havatiyem. Ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Son ana göre değerlendirilir. Son duruma göre değerlendirilir. Bunun ne yapacak? Fazilet hakkında konuşacak. i̇bn Hacer der ki diyor. i̇bn Battal dedi ki İbn-i Battal Buhari şarihlerindendir. Kulun amelinin sonucunu bilmemesinde büyük bir hikmet ve güzel bir tedbir vardır. Niçin amellerimiz sonuçlara göre ayarlanıyor? Bunun sebebi nedir? Çünkü amelinin sonucunu ve kurtulanlardan olduğunu bilirse kendini beğenli ve tembellik yapar. Helak olacağını bilse daha çok itaatsizlik yapar. Korku ile ümit arasında olması için ameller neye göre değerlendirilmiştir? Son ana göre değerlendirilmiştir. Anlaşıldı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında ciharet ettikleri halde cehennemlik olduklarını bildiren kişiler vardır. Ona arkadaşlık yaptıkları halde ölümünden sonra dinden dönenler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya sahabilik yapmış, arkadaşlık yapmış. Resulullah öldükten sonra dinden dönmüştür. Bak bütün bunlar onun sahabe olmasını, sahabe olduğu zaman neye kavuşacak radiyallahu anhu ve raduan ama Resulullah vefat ettikten sonra dinden döndü büyük bir ejri ne yaptı? Kaçırdı. O halde ne yapıp, ne olması gerekiyor? Son duruma göre hüküm verilir. Evet. Yine 100 kişi öldürdükten sonra tövbe eden kişinin yapmış olduğu bu tövbesini Allah'ın kabul etmesi. Firavun'un sihirbazlarının mümin ve şehit olarak ölmeleri. Bunun örneği. Bu da bunun tersi. Adam yüz kişi öldürdü. Tövbe etti. Allah tövbesini kabul etti. Allah onu son haliyle haşredecek. Firavun'un zamanındaki sihirbazlar yıllarca sihirbazlık yaptılar. İman ettiler, şehit oldular. O yıllarca yaptıkları Allah subhanahu wa yok etti. Onları attı gitti. Tamam? Evet. i̇bn Kesir bu kimseler hakkında der ki günün başında sihirbaz idiler sihirbazdılar ama günün sonunda şehit oldular. Ne kadar güzel değil mi? Günün başında sihirbazdılar. Günün sonunda şehit oldular. Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediği kimselere verir. Onun lütfu çok genişti Buradan şu sonu çıkartacağız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki Allah'ım bize güzel bir son ver. Subhanallah. İki durumla karşı karşıyayız. Birisi yıllarca amel etmek. Yıllarca uğraşmak, yıllarca dinmek, yıllarca çabalamak ve son anda bütün çabaların boşa gitmesi ve cehenneme gitmek var. Birinde de son anda yaptığın tek bir amelle cennete gitmek var. Bu da Allah'ın rahmetiyledir. O halde devamlı Allah'tan af ve mağfiret ve rahmet dileyeceğiz, afiyet dileyeceğiz. Tamam? Müminun suresi 57 ile 61. ayetlerin tefsirini okuyacağız şimdi. Evet, Bu ayetin tefsirine Emni Kesir şöyle der. İmam Ahmet, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü, Rablerine dönecekler için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler sözünden maksat kimdir? Allah'tan korktuğu halde hırsızlık yapan, zinaden ve iş midir? Hayır ey Sıddır'ın kızı. Aksine Allah'tan korkarak namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren kişilerdir. Tamam mı? Şimdi ayette diyor ki Rablerine korkarak titreyenler, Rab'lerine ayetine iman edenler, Rab'lerine eş koşmayanlar, Rab'lerine dönecekler için kalpleri ürperek vermeleri gerekeni verenler. Anlaşıldı mı? Hı? Evet. Bu kişiler şu iki sebepten dolayı amellerinin kabul olmamasından ne yapıyor? Korkuyorlar amellerinin. Olmamasından korkuyorlar. Evet neymiş onlar? Amellerin sonu önemlidir. Sonların nasıl olacağını bilmediği için korkuyorlar. Yani adam şimdi ibadet ediyor. Allah'tan korkarak namaz kılıyor. Niçin? Ya kabul... Yani bugün kabul edilse bile nihayet itibariyle senin amellerin kabul edilmediği zaman mürtet, müşrik veya fasık, zalim, kafir olarak ölmen var. Ve bu ameller boşa gidecek. Öyle değil mi? Birincisi bundan korkuyor. İki, sonlara iyi olsa olsa bile bu ameller, şimdi bu yaptığım amel Allah'tan e, kabul edip etmeyecek mi bilmiyorum. Abdullah İbni, Abdullah İbni Mübarek öyle diyor tabiinden. Yapmış olduğum bir amelin Allah tarafından kabul edildiğini bilsem o gün dünyalar benim olurdu diyor. O gün dünyalar ne olurdu? Benim olurdu diyor. Anlaşıldı mı? Allah subhane ve Teala amellerimizi kabul etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. hiçbiriniz ameli kurtarmaz. Ey Allah'ın Resulü seni de mi? Evet beni de. Allah'ın rahmet ve mağfiret etmedikçe ben de kurtulamam diyor. O halde defalarca oturacağız. Allah'ım bize mağfiret et. Allah'ım bize rahmet et. Amellerimizi kabul buyur. Bizim canımızı Müslüman olarak al diye devamlı dua edeceğiz. İhlaslı bir şekilde bu duayı artıracağız. İbn-i Hacer Rahim ki, cennete herkes ameliyle değil ancak Allah'ın rahmetiyle girer. i̇bn Cevzi diyor ki bundan dört sonuç çıkar. Birincisi, amel etmeye muvaffak olmak Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rahmeti olmazsa kurtuluşa sebep olan iman ve itaat meydana gelmez. İki, kölenin faydalanıldığı şeyler efendisine ait olan şeylerdir. Efendisi lütfettiği için köle amel eder. Kendisine ne ücret verilirse efendisinin lütfudur. Üç, bazı hadislerde cennete girmenin ve derecelerin verilmesinin Allah'ın rahmet olduğu belirtilir. 4 itisai ameller kısa bir zaman içinde olmasına karşılık verilecek mükafat sonsuzdur. Tükenen şeyin karşılığında tükenmeye mükafatın verilmesi Allah'a lütfudur. Burayı biraz ne yapalım? İzah edelim. Burası önemli bir konu. Allah Subhanahu ve Teala şekurdur. Kendisine teşekkür etmeye, şükran nimeti sunmaya şükür etmeye, şükürle ona boyun eğmeye layık tek ilah Allah Teala'dır. Sen gece kalktın namaz kılıyorsun değil mi? Bu kıldığın namazın karşılığında Allah Teala sana cennetten bir nimet verecek mi? Cennetten bir nimet verecek. Bir, bu ameli yapmaya sana muvaffak kılan kim? Allah. İki, sen Allah'ın kulusun, kölesisin. Efendin sana izin verdiği için, sana lütfettiği için bu ameli yapıyorsun. Efendinin lütfetmese onu da yapamazsın. 3- Bunu yapmanın sonucunda büyük bir derece edeceksin. 4- Bu ameli bir saat, iki saat boyunca yaptın. Ama sana verilecek olan nedir? Sonsuzluktur. Bak tamamen Allah'ın rahmeti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu demek istemiyor. Ne kadar amel yaparsanız yapın cennete giremezsiniz bunu demek istemiyor biz cennete Allah'ın izniyle Allah'ın rahmetiyle gireceğiz Allah'ın rahmetin olması demek ben infakta bulunacağım bu malı bana veren kim? Allah bu malı infak etmeye beni sevk eden, hidayet eden nedir? Allah tamam. bu malın karşılığında sonsuz nimet veren Allah o halde bütün rahmet nereden kaynaklanıyor? Allah'tan kaynaklanıyor. Yani Allah sana cennete girmen için bütün yolları açıyor. O ameli sana muvafık kılıyor. Bak birincisi Müslüman oldun, hidayet buldun. Bu Allah'ın izniyle. "Vemâ kunnâ li nehtediye le ulâ Allah bir hidayet etmese, biz bulamazdık. İbadet ettin Allah'ın izniyle. İbadete güç yetirebildin. Şimdi ibadete muvafık olmak iki şekilde olur. Birincisi kalpten o amelin gelip o amele şevkle sarılmak, ikincisi o ameli yapabilecek gücün olması. Mesela hiç paran olmasa infak edemez. Param var, o ameli yapmaya kalpte bir istek, bir arzu yok yine infak etmez. Sen infak ettiğin zaman Allah'ın iki türlü rahmeti açığa çıkıyor. Allah'ın rahmetinden bir tanesi Allah sana mal verdi. İkincisi malını infak etme hidayeti verdi sana. Ve bütün bunların karşılığında senin mahdut sınırlı yaptıkların karşılığında da Allah teala sana ne veriyor? Sınırsız bir mükafat veriyor. İşte bütün bunlar Allah'ın rahmeti iledir. Evet. Evet üçüncü konumuz da bitti. Şimdi dördüncü ve son konuya geliyoruz. Dördüncü konu şu arkadaşlar. Birkaç tane örnek vereyim. Soru bir tane de soruya benzer örnekler vereyim ben. Mesela Allah yolunda cihada gittin. Allah yolunda ne yaptın? Cihada gittin. Ganimet hak mıdır? Haktır. Ganimet aldın. Diğeri de Allah yolunda cihada gitti. Ganimet almadı. Hiç ganimet almadı. İkisinin kıyamet günündeki ecri aynı mıdır değil midir? Örnekleri değiştirebiliriz. Allah yolunda Davet çalışması yapıyorsun. Sadece Allah rızası için yapıyorsun. Sadece Allah rızası için yapıyorsun. Bunun karşılığında dünyevi menfaat elde ediyorsun. Şöhret elde ediyorsun. Bunlar... Bu kazançlar, bu elde ettiğin kazançlar ya da ne bileyim başka başka dünyevi menfaatler kazanıyorsun. Bu dünyevi menfaatler senin ecriğin azalmasına vesile olur mu olmaz mı? Şimdi bunun üzerine duracağız. Diyor ki kardeşlerden biri bana şöyle bir soru sordu. Mücahit sadece Allah'ın sözünü yüceltmek için cihada çıktığı halde kendisine ve aile fertlerine harcamak üzere bir maaş ya da savaşta ganimet alırsa sevabı azalır mı yoksa mahrum olur ne olur? Evet. Diyor ki cihada çıkan kişinin niyetinde şu dört şeyden birisi olur diyor. Nedir? Dört şeyden birisi olur diyor. Birincisi sadece desinler diye sadece insanlar rızası için, sadece dünya tutkusu için, sadece mal hırsı için, sadece insanlar ne kadar güzel savaşıyor desinler diye savaşmaktır. Bu cehennemliktir. Kişinin Allah yoluna bir amel yaptığı zaman... Dört sebepten bir tanesi vardır. Bir kul Allah yolunda bir amel işliyorsa dört sebepten birisiyle bu amel işliyordur. Birincisi sadece mahda dünyadır. Sadece insanlar için yapıyordur. İkincisi kişi Allah'ın sözünü yüceltmek amacıyla savaşa çıktı. Ancak bununla birlikte mal, şöhret ve liderlik de elde etmek istedi. Bunun da elde edeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü hadiste bir adam gelip ey Allah'ın Resulü kişi ücret veya şöhret için savaşa çıkar. Bunun Allah hakkında bir ecri var mıdır der. Hayır hiçbir ecri yoktur der. Bu sözünü üç kez tekrarlar. Her üçünde de hiçbir ecri yoktur der. Allah yalnız kendi rızası için halis olarak yapılan ameli ne yapar? Kabul eder. Adamın amacı gösteriş değil. Adamın amacı rüya değil. Tamam. Adamın amacı rüya değil. Günümüzden örnek vereyim. Adamın teki bir kitap yazıyor. Tevhidi anlatan bir kitap. Tamam mı? Tevhidi anlatan. Bununla amacı sadece ne büyük alim desinler. Ne güzel yazmış desinler. Maşallah çok güzel kalemi var desinler. Allah'ın da ne kadar çalışıyor desinler. Bu cehennemin kendisiyle tutuşturulacak kişi. Bu gitti. Birincisi. İkincisi. Kelime-i ilgili bir kitap yazdı. Allah'ın rızasını gözetmiyor. Yani Allah'ın rızası değil amacı. Para kazanmak. Bu kitabı satmak, para kazanmak. Bunun ecri yoktur. Ama birinciden farklıdır bu. Nedir? Birinciden farklıdır. Bunun bir ecri yoktur. Bu bir ecri alamayacak. Dünyada kazandığı parasından kazanacak. Bin tane kitap sattı. Üç liradan üç bin lira para kazandı. Cebine koydu tamam. Oldu mu? Bu da ikincisi birinciyle ikinciden farkını anladınız mı Birisi riya için yapıyor Allah'tan başkasının rızası için yapıyor üstün görsünler diye yapıyor desinler diye yapıyor hadiste geçtiği gibi İkincisi bunun için değil ticaret için para kazanmak için bunun için yapıyor üç kişi başka bir amaç taşımaksızın sadece Allah'ın sözünü yüceltmek için savaşa çıkar ama biraz da fayda elde eder Elde ettiği bu mal Allah yolunda cihada çıkması sebebiyle kendisine dünyada verilen bir karşılıktır ve ahirette alacağı karşılığı azaltır. Adam sadece Allah rızası için davet alanında bir kitap yazıyor. Amacı sadece Allah'a razı etmek. Amacı sadece Allah'ın rızasına ulaşmak. Ama vakit harcadı, zaman harcadı. Öyle değil mi? Yani bir kitap yazmak kolay değil. Araştırdı, zaman harcadı, vakit harcadı. Bunun karşılığında da 3 liraya mal ettiyse kitap, 4 liraya sattı. Biraz da para kazandı. Bu onun hakkıdır. Bu ona helaldir. Ama ecrinin bir kısmı gitmiştir. Ecrinin ne destedir? Bir kısmı gitmiştir. Bu da üçüncü çıkıyor. Anlaşıldı mı? Örnekleri... Öyle, özellikle günümüzden vermek istiyorum. Mesela başka bir şey de olabilir yani. Cemasına bir görev verdi. Sadece Allah rızası için bu görevi yerine getirdin. Ama karşılığında da bir şeyler kazandın. Ecrin gitti. Ne yaptı? Ecrin gitti Tamam Evet. Dördüncüsü başka hiçbir amaç gütmeksizin Allah'ın sözünü yüceltmek için savaşa çıkar ve dünyalık hiçbir şey elde etmez. İşte bu kişi için tam bir ecir vardır. Alacağı bu ecrinde mertebelere bulunmaktadır. Bu mertebelerin en düşüğü hiçbir ganimet almadan savaştan salim olarak dönmektir. En yüksek mertebe ise, mertebesi ise kanı dökülmesi, ölmesi ve şehit olmasıdır. Yani kişinin Allah yolunda savaşa çıktı, Allah yolunda cihad etti ve hiçbir şey elde etmedi. Hiçbir şey almadı yani ganimetten hiçbir pay almadı, hiçbir fayda almadı. Bu kişinin ecrinin en küçüğü sağ salim evine dönmesi. En az ecr budur. En yüksek ecr ise şehadet evet. Peki hocam bunların delili ne? Üçüncü ve dördüncü durumların delili şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah yolunda cihada çıkıp gazve yapan, selamete erip ganimetle dönen her ordu ve her seriye ahirette elde edeceği mükafatın üçte ikisine dünyada kavuşur. Hiçbir ganimet elde edemeyen, korku geçiren ve musibetlere maruz kalan her ordu ve her seriye ise tam bir ücrete kavuşur. Hadis Müslim'de geçiyor. Bu hadis sadece Müslim'de geçiyor. Tamam mı? Bak bu konu zor bir konu. Tek tek anlatacağım size. Burası biraz zor bir konu. Bu hadis nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada çıkanları ikiye ayırdı. Ganimetten pay alanlar veya hiçbir şekilde ganimet... Elde edemeyenler. Ganimet elde edemeyenler tam ecri aldı. Ganimet elde edenlerin ecri ahirette azaldı. Hadis açıkça bunu söylüyor. Bir başka hadis bu da Müslüm'de geçiyor. Savaşta Kitabul imara. Evet burada geçiyor zannedersem. Ben bakmıştım bu hadislere. Kitabül cihatta değil. Kitabul imara da geçiyor bu emirlik babında. Savaşta sağ kalarak ganimet alanlar alacakları ecrin üçte ikisini hemen almış olurlar. Ama savaşta yaralanan veya ganimet alamayanların ecriler ise tam olarak verilecektir. Hadis bu. Şimdi hocam iki tane açık hadis var bu mesele Uzaplar'ın manasına. Bakalım neler deniyor. Bu deliller açıkça gösteriyor ki kişi eğer ganimetten bir pay alırsa ecrinin üçte ikisi yapıyor? Gidiyor. Bu deliller bunu gösteriyor. Buhari bu mesele için kitabın humus bölümünde ganimet için savaşan kişinin ecrü eksilir mi başlığı altında hükmü belirtmeden hadis zikretmiştir. Ama dikkat edin, yukarıda kendisi zikretmiyor. Çünkü o hadis Buhari'de geçmiyor. Oldu mu? İmam Buhari bab açmış. Bab başlığında diyor ki: "Ganimet ile ganimet için savaşan kişinin ecri eksilir. Ganimet için savaşıyor. Şu hadisi getiriyor. "Ya Resulallah, bir kimse ganimet için savaşırsa ya da işte başka başka gayeler için savaşırsa bu Allah yolunda mıdır? Başta geçti o hadis. Verin bakalım kitabı. Kitabı verin bana bir. O hadisi bir bulalım. Evet asabiyet için diyor öyle değil mi? Evet ilk sayfada biri kanimet için savaşır. Biri meşhur olmak için savaşır. Biri de yerini görmek için cesaretini görmek için savaşır. Hangisi Allah yolundadır? <Sessizlik> bak diyor ki alimler Resulullah diğer üçünü nefiyetmedi, Ama onları Allah yolunda değildir. Ganimet elde eder. Tamam. İyi savaşmış olur. Bu üçüncü durum bak. Oldu mu? Ama Allah yolunda bu değildir diyor. Bu ne değildir? Allah yolunda değildir diyor. Şimdi İmam Bukhari bu hadisi zikrettikten sonra bu hadisi zikrettikten sonra bu hadisi zikretmeden önce bab başlığı atmış. Demiş ki ganimet için savaşan ecri eksik olur mu? Ama hüküm belirtmemiş. Ne yapmamış? Hüküm belirtmemiş. Arkasından bu hadisi getirmiş. Şimdi devam ediyoruz. Evet. i̇bn Hacer Hacer hadisiyle ilgili değişik durumları açıklayarak hadisi belli bir hükümle kayıtlamamıştır. Hadisi yapmamıştır? Belli bir hükümle, yani i̇bn Hacer bir hüküm koymamıştır. Ancak Nevevi bu meseleyi uzun uzun anlatmıştır. Hangi hadiste? Konuyla ilgili olan hadiste. Tamam mı? Ne diyor Nevevi? Doğru olan, savaşa katılıp salim kalan veya ganimet alanların ecrinin, ölen veya ganimet almayanların ecrinden az olduğudur. Ganimetin alacakları ecrinin bir bölümünün karşılığıdır. Ganimet, dünyadaki ganimet, ahiretteki ecirlerinin bir karşılığıdır. Ganimet alırlarsa alacakları ecrinin üçte ikisini o anda alırlar. Bu ganimet onlar için aldıkları ecrin bir parçasıdır. Sahabeden şöyle meşhur bir söz vardır. Bunlar İmam Nevevi'nin sözleri. Abdülkadir bin Abdülaziz burada bitirdi. Başka sözü yok zaten. Buranın sonuna kadar İmam Nevevi'nin sözü. Bizden ecirden bir şey yemeden ölenler olduğu gibi bu ecirden tadanlar da vardır. Yani Savaştık, ecirden hiçbir şey almadan öldü, ahirette alacak. Ama ecirden bir kısmına alanlar vardır. Sahabenin sözü buna delildir diyor İmam Nebevi. Şimdi, hadisin lafzından alışılan budur. Buna aykırı başka bir sayı hadis de yoktur. Bu nedenle mesele belirttiğimiz şekildedir. Tamam mı? Mesele böyledir. Kadı yaz da bu şekilde görüş belirtmişti. Şimdi bazıları itiraz ediyor. Onların birinci itirazı şu. Evet. Bu hadis sahih değildir diyorlar. Hangi hadis? Biraz önce okuduğumuz, Allah yolunda Allah yolunda cihat çıkıp gazve yapan, selamet erip ganimetle dönen her ordu ve her seriye ahirette elde edeceği mükafatın 3te ikisini dünyadayken elde etmiştir. Bu görüşe itiraz ediyorlar bazıları. Bu itirazlardan birincisi Hadis sahih değildir diyorlar. Meçhul bir ravi vardır diyorlar. İmam Nevevi itirazı cevap veriyor. İmam Müslüm bu hadisi rivayet ettiğine göre bu ravi meçhul değildir. İmam Müslüm bizzat meçhul olmayan tanıdıklarından rivayet etmiştir. Bu hadis sahiptir. Sizin bu şeyiniz itirazınız batılıdır bu bir. Ebu Han'nin meçhul olduğunu söylemeleri. Bu itiraza burada cevap veriyor. Başka bir itiraz getiriyorlar diyorlar ki Bedir mücahitleri en faziletlidir. Onların aldıkları halimette en faziletlidir. Öyle değil mi? İtiraz edenler. İtiraz edenlerin ikinci itirazı ne? Yoruldunuz değil biraz? Uzun sürdü ders. Olsun burayı bitirelim. Şimdi arkadaşlar baştan alıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dedi ki cihada giden, ganimetten pay alan ecrin üçte ikisini almıştır. Kıyametteki Ecri üçte azalmıştır. İmam ve hüküm böyledir dedi. yaz da bunu tercih ediyor. Doğru olan görüş budur dedi. Birileri itiraz etti. Birinci itiraz şeklimiz ne? Bu hadis meçhul bir raviden geliyor. İmam Nebevi diyor ki hayır meçhul değildir diyor. Çünkü o şıka ve meşhurdur diyor. Leis bin Sa'd, Hayve, İbni ve başka imamlar ondan rivayet etmiştir. Ayrıca İmam Müslim'in rivayet etmesi de ravinin güvenleri olduğunu gösteriyor diyor. Oldu mu bu? Birinci itiraz. İkinci itiraz. Diyorlar ki Bedir ganimetleri en faziletli ganimettir. Bedir mücahitleri en faziletli mücahitlerdir. Buna ne dersiniz? İmam Nebebi cevap veriyor. Bedir ganimetiyle ilgili söylediklerinde delil olacak bir şey yoktur. Çünkü onlar ganimet almamış olsalardı ecirlerin yine aynı olup olmayacağı belirtilmedi. Sadece ganimet aldıkları belirtilmiştir. Onların günahlarının bağışlandığı, Allah'ın onlardan razı olduğu, cennetli olmaları, büyük bir derece sahip olmaları, Bundan daha üstün bir derecenin olmamasını gerektirmez. Anlamadınız. Anlatıyorum. Bedir sahabeleri, Bedir'de savaşan sahabeler gittiler mi? Savaştılar mı? Ganimet aldılar mı? Geldiler. Bunlar en faziletliler mi? Evet. Bu şunu gerektirmez ki ganimet almasalardı daha faziletli olacaklardı belki. Nereden biliyorsun? Burada bir kıyaslama yok ki. Yani burada bir kıyaslama yok. Bundan dolayı Bedir Oradaki savaşın öneminden dolayı oranın mücahitleri değerli mücahit. Oranın mücahitleri daha değerli mücahit. Bazı savaşlar vardır çok önemlidir. Bazı savaşlar vardır çok önemli değildir. Bedir Yevmül Furkan günüdür. Oradaki mücahitlerin ve ganimetlerin değerli olmasının sebebi Bedir'de olmasından dolayıdır. Onlar ganimet almasaydı, ganimete ulaşamasalardı belki ecirleri daha yüksek olacaktı. Nereden biliyorsunuz burada bir ne yoktur? Delil yoktur diyor. Tamam. Yine şöyle bir itiraz getiriyorlar onlar. Kadı yaz getiriyor. Yani kadı yaz naklediyor bu itirazı. Ecrin 3'te ikisinin hemen verilmiş sayılması usulsüz alınan ganimetle ilgilidir diyor. Kadı yaz diyor ki bununla ilgili böyle bir şey yoktur diyor. Bununla ilgili hadiste böyle bir şey yok. Usulsüz ganimet almakla ilgili bir şey yoktur diyor. Tamam işte konu bu şekilde. Sonuna kadar okuyun. İmam Şevkani'nin de burada nesi var? İbn Hacer'in ve İmam Nevevi'nin getirdiği delilleri getirip o da bu görüşte oluyor ve Şeyh Abdul Kadir bin Ablazi diyor ki bunlar ihlas hakkında kısa bir hatırlatmadır. Bayağı bir kısa oldu. İki derste de zor bitirdi. Peki. Velhamdülillah Rabbil Alemin.